sabredenlerle beraberdir. Talut'un beraberindeki mü'minler ise, Câlût ile ordusuna karşı çıkınca, dediler ki, Ya Rabbena! Üstümüze gürül gürül sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver ve kâfir topluluğuna karşı bizi muzaffer eyle. Derken, Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Câlût'u öldürdü. Allah, ona hükümdarlık,